Bismillahirrahmanirrahim. konumuz tek bir getirmek tek birrapça kelime mastardır Bu da keberi keber fiilinde bu kebürüden kö birden tek bir masar ara tek bir Büyükleme anlamına geliyor. Allah-u Teala Mevlamızı Büyükleme anlamına geliyor. Tek bir namazın anahtarı önce. Namaza bunda giriliyor. Yani iki kelime Allahu Ekber demek. Allah'ın Celle Ekber Ekber aslında isim tefzü deniyor buna en büyük anlamına geliyor, en büyük buradaki tekbiri anlamı da en üstün ama en üstün Allah Celle Celaluhu Mevlamız her şeyden üstün azametiyle kudetiyle, ilmiyle yani her şeye tam bir egemen, hakimiyet şu alemde Her şey onun emrinde, her noktunun evrinde demeli hamur. Yani bu kolay bir şey değil, tabi belirli. Mesela, bir insanı yönetmek, bir insanı yönetmek, kulu imkansız bir insanı yönetmek, bir insanı. İnsanın sinir sistemi var, onların sindirilmesi, salgıların salınması, onların geçi emilmesi, bütün damarların kontrolü, beyin kontrolü, yani bir insanı şöyle tam, nereye Bu imkansız Bu insanlar var. Bu kadar hayvanat, karıncalar, kuşlar, balıklar, benzerde. melekler, felekler, götteki büyük cisimler, güneşler, galaksiler, hepsini Mevlam'ı görüyor, biliyor, yönetiyor, yönlendiriyor. Allah-u Ekber bu. Yani. yani bir nevi bir şaşkınlık böyle. Artık kulu aşan bir anlam, kulu aşıyor. Bir tacib diyor mu? Tacib. Yani artık şaşkındı hayret makamı Allah'u Allah-u Ekber. Nebi Allah'ım İr'a faylar mesela, fayatları var böyle şey. boş mu? Beyinde kılca zamanlar başı boş mu? Ne esen yere boş ne akan su başı boş ne bir şey başıboş. <gülüyor> Her şeylerimiz emri denetiminde. İşte bu anlama geliyor Allah Ekber. Anlamı çok büyük. Buna bir tabi deniyor. Tekbirin farzı var. Yani farz olan tekbiri var. Vacip olan tekbiri var. Siyonet olan tekbiri var. Ve nafire tekbirler var ibadet olarak. Tekbir farz oluyor. Neden farz oluyor? Tabii ayet-i keremer hakkında bir gün Peygamber Aleyhisselam Hazretleri henüz daha Resul makamına geçmedi daha. Evine giderken bir seht duydu evine giderken Mekke'ye mükerremede. Ya Muhammed ya sallallahu aleyhi ve sellem. Başını kaldırıp baktı. Bir melek gördü. O Cevâh aleyhisselammış. Sevgül karşısını kaplamış ama. Tam azametiyle Cevâh aleyhisselam. O anda henüz hata bir Resul olmadığı için ürtü Korktu. İşi yürüttü. Titreme başladı. Eve geldi. Ya Hatice. Beni ört. Yani destroni destroni Beni örtün, örtün. Örtün, örtün, örtün beni ben. dedi. Titriyelim böyle. Bekle tavşıya ektim. Fakat titreme geldi. Mübarek hırkası vardı. Yeşil. Hatice vali almanız Allah'a zanla. Onun için örttü. Ben bir, şey bir yaptı ama işi titriyor böylece. Biraz sonra Yavrı eve geldi. Eve geldi. Göründü peygamberim Aşağı göründü. Anda o anda peygamberimize o titreme korku gitti. o anda alındı onlar kendisinden. Korku temeldi kendisinden. Yavrı gördü. Yavrı Selam şu hatice getirdi. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ey müddessiru kum fenzir. Ya ey ermüdessiru ey örtüye bünü yatan. Yata müddessir fide söyle. Örtünü yatan Kum kalk kalk. Nereye kalk? Ayağa mı? Ayağa kalk ama göreve kalk, göreve. Şimdi kalk. Yani sen yapaş yatamadın. Kum kalk. Ve enzir hemen inzara başla. İnzar, korkuyla uyarma anlamına geliyor. Korkuyla uyarma. Yani böyle yapmasan başlığı gelir. Mesela bir kimse çocuğunu karşıya gönderecek. Onun üzerinden önce onu uyarır. Aman yavrum, bak, arabalara bak, sağ sola bak. Hakselet yani, tehlike var anlamına geliyor böyle. İnzar, böyle inzar. Uyarma, korku uyarma. Peygamberler buyurdu, feenzir insanları uyar ama korku ile böyle. Nasıl korku? Yani eğer dinem sana uymazlarsa cehennem olur haber ver. O olur onlara böyle. Öyle bir Mevla bunu yaratmış. Yani gerçekten kul kendine bilse, yüce muhtaranda İnsan bir nefesi boşarci yapmaz. Biz yaratan Mevla. Bizler bir topatı, toprak yaratan çiğnen topatı böyle işte. Ne kadar bir toptan yarattı. Sonra insan şekli diye geldik. İnsan şekli diye geldik. İnsan şeklinde diye geldik. Burada kalıcı mıyız? Yapmadılar. Ne kadar kalacağız? Elimizde mi? Turumuz da olacak. Yine insanın toprağa gidiyor, mezara gidiyor. Ki şu ne oluyor? Yavaş ocağı çürüyor. Çürüyor. E çürümeyen de var. Var ama onlar biraz da farklı insanlar muhtarlar. Bir yere kazanmış da işlemler böyle. Ve rabbeke fekebir. Ve rabbeke Rabbe'ye de fekebir. Tekbir yap. Büyük de Mevlam. Hemen ayağa kalktı Aleyhisselam Hazretleri, Resulullah. O anda Hatice Vâidemiz Hazretleri, o birşeyi sezdi. Zebrali'yi göremedi ama görmeye gerek yok. Bir Zebrali'nin geldi mi orada hava değişti tabi. Atmosfer süre değişti orada Manevi değişti orada. Peygamberimiz de tabi onda tam bir Peygamberliğe geçiş dönemi oldu patatacı bakıyor, peygamberimize bakıyor. Bir şey oluyor. Yani bir şey sezdi. Ayakaltı Aleyhisselam Hazretleri tebrik şey etti peygamberimiz. Ayakaltı Allahu ekber, dedi, Allahu ekber dedi. O anda peygamberimize o tekbir makamı verildi. Bak o bir makam tekbir makamı. Allah'ın büyüklüğü, azameti peygamberin hakimiyeti ona peygamberi verildi. Ayak altı alese mazeti yeri artık çatı tavaya bile gelmiş böyle baş aşağıda bütün alemi görüyor adam alemi görüyor her şey Allah diyor her şey Allah diyor hasim Musa Aleyhisselam'a da Turşan'da verildiği anda verildiği anda Musa Aleyhisselam'a beşer farsa beşer farsa. Yani beşer kilometre etrafından o havale ona verildi. Her zereyi gördü orada. gece karanlığı her zereyi gördü böyle. Vattaki tilkiler, kurtlar ayılar, kuşlar, karıncalar, böcekler, otlar bitkiler, ağaçlar, hepsi Allah'a cık ediyorlar böyle. Hepsini gördü böyle. Hepsini gördü böyle yani hiçbir zerre başboş değil. Hiçbirin kafir değil, hiçbir kafir değil. Zaten bir hayvan kafir olmasa avlanmaz. O anda hayvan kafede giriyor, avlanıyor. Ama insan ama başka bir hayvan. Mesela kuş bile Allah'ın şiddetiyle avlanmaz olarak. O anda zaten kafir oluyor. O zaman avlanıyor. Değin malzeme mazettiri aya Başı arşı alada. Bütün böyle alemi gördü böyle. Tabii görüş burada görüşte <gülüyor> hikmetini yani perakasına gördü, sonra gördü. Ve teybi getirdi. İşte bu Atik kelimeye göre böyle buyuruyor. Rabb'e bir ayet ile çevirdi ve Ne zaman Fars namaza girişte farz işte. Her namaza girişte ama namaz, farz namazı olsun, şümet olsun, nafile olsun her namaza girişte tekbir almak bu farz. Farz. Ne demek farz? Yani bir hac gibi, oluşturma gibi böyle bir ibadet. Tekbir almak. Bu yöneşe namadetleri tekbir hakkında tekbir etin ulağı. Füdükâr rejülü, meal imami. Bir kimse, ama camiye giden bir erkek, imam, imamla beraber o tekbire yetişse, iftih yetişse orada. Çöğlenme bakmak da yanında. Demek ki bir kimse, erkek, camiye eden kimse, imamla beraber o tekbire yetişse, ilk tekbir işte böyle. Harunlehü min şey beden ettin, yeydi ya bin tane deveyi kesmekten hediye etmekten etini bu dağ'a daha sağ ol. Tabii bin, tabii anlamı kesse çocuk anlamına geliyor burada. anlama geliyor. Demek ki pek çok develeri kesip kurban edip de etini tamamen dağıtmaktan bu daire ile böyle şey. Yalnız tabii bir bundan gafet değil bu senele. Yani o tek birin diye de bilemiyorum yani bilemiyordu böyle, şey böyle Şimdi cahil bir çocuğa mı kizi uçuca mesela altına versek, ve çikolata versek hangisini ister? Me çikolata ister Şimdi bizler de milletlere yanında cahiliz milletlere karşı. Milletler bakıyor biz namaza girişimizde. Bir yerde altın var, tekbir, istat tekbiri var. Yani bütün himmet, insanın amacı olması gerekiyor onda, tekbir amacı gerekiyor. Bu anda tabii gönülde, akılda, fikirde hep çikolatalar var böyle, dünya şeyleri, dünya zevkleri böyle şey. Ona böyle bile gülüyor, meyeti gülüyor. Şey. Namaz karnı, Müslüman ne yapıyor? Bir günde tam 17 defa tekbir aldı, istat tekbiri. 17 defa. 17 defa farz yere geçiyor. 17 farz. Tabi birinci sorursa, başka bir şey. Allahu ekber. Allahu ekber. En büyük Allah cil Ancak ona mahsus büyüklük. Günümüzde bu çok kullanılıyor. En büyük filan, en büyük. haşa çok gün aykırmadan, tehlikeli yapmadan. En büyük Allah cil Allah'ın haşa şeki ortada yok Meldaşan. Hem Allah ciheli cahvi. Bu tekbirin ismi iftah tekbiri, tekbir. Iftita iftita tekbir. Iftita açış anlamına geliyor. Yani miftah anlamıyla. Miftah anahtar demek. Bu tekbirle bu tekbir namazın. Anahtarı. anahtarı. Namaz bir hazine. Namaz, sonsuz bir hazine namaz. Namaz gerçekten çok ama çok bir, bir hazine namaz. gerçek fakir değil ama yani hazine için namaz namazı mı? Hazine namazı. Ne var senin namazda? Olmuyor şey ki namazda. Sübhaneke okunmak ne demek namazda? Bir sübhaneke. Mevlam Arşı artınca dört melek geldi, Dört de melek arttı Mevla. Her meleğin büyüklüğü dünyadan dünya değil de Garaş'tan daha büyük. Bir meleğin büyüğü böyle. Dört melek yüklendiler aşağılayı Biraz zorlandılar. Bunlar okuyunca o meleğin güç verdi. O dört de ayrı okular, Dört kelimesini. Gidim de tabi tuhafıza ayrıntıya güç verdi. İşte namaz ne oluyor namazda biz namada girince hani okunuyor o namaz yükünü kaldırmak için melahi <gülüyor> namaz kolay mı hayır. Ve inna aleke bir illa ve inna aleke bir namaz büyük güç namaz güç o namazı becermek Allah huzurunda Allah huzurunda o namazı kılmak haklı kılmak çok güç. İlerle haşi'nin ancak huşu sahiplerine veceye boyu Yani namaza gereken verilmiyor namaza muhtemelen. Verilmiyor bence. da giriliyor. Demek ki ifta tekbili anahtar. Namaz onda giriliyor, hazine giriliyor. Önce ilk olan tabi sübhaneke. Şafide vecih tuvaleti kerimesi de var şu an mezhebinde. Tevzü, Besmele, Fatih, hele Fatih-i Şerif, ayet kerime, yedi güzellikleri fethediyor. zam okunuyor. Bülkü secdelerine gidiliyor. O hazineyi anahtara açıyor. İşte anahtara güzeli olursa hazineye dahi girilebiliyor. Yani şu anlamına geliyor. tek alırken biraz uyanık olmak gerekiyor derimdir, O anda. Allah ekber diye. Bu farz olan tekbir bu. Gelelim ikincisi vacivan tekbirler, vacivan tekbirler. Vacip, teklaması vacip böyle. Bu da nedir? Teşrik günleri, teşrik günleri, teşrik günleri. Teşrik kefile. Değil kafile mi da Teşrik Teşrik kafalıcı kanalıcı böyle şey. Kef olsa teşrik anlamı çok tersi anlamı. Bak, bak. Teşrik kafile şarka dönme. Yani doğu şark anlamına göre görecek. Kef olsa ince teşrik olsa haşa Allah koşman olur. Tam ters bir anlamı. Bak. Tekbir teşrik kafile. Teşrik kefi oldu mu bastır oluyor. Şirk eden Allah şirk koşmanına göre görecek. Tek teşrik teşrik günleri var. Ne bu, ne bunlar? Kurban bayramı üçüncü güne yemin dahi deniyor. Kurban kesme günü. Üç günde de bir bir üç günde yani dört kadar buna da teşrik günleri teşrik. Niye bu isim verilmiş? Her zaman Mekke Mükerreme'de hac olurdu. Cari döneminde de olurdu böyle ve kurban kesilirdi Mekke'ye mükerremede. Bu kesin ekleri doğranırdı. Nasıl? Şöyle pastırmaya benzer yassı doğranırdı. Bunları taşla kurtulurdu. Hala yapman var bunun orada böyle. Hala. Geçten daha çoktu. Yani gittiğim zaman daha çoktu o zaman böyle. Şimdi tam Mekke'ye mükerremede taşla yanarlar günezlere böyle. Taşlar hep karatta olan taşlar yanmaktan. Taşlar böyle yanar yanar yanar güneşten Saçtan daha saklar böyle şey. Eti keserler, yatsızı keserler. Büyük parça halinde, gibi. Zeller taşların üzerine. O yakmadığı kurutu. Örneğin çeviriyorlar. Bunlar takır takır kuruyor bunlar böyle şey. Bunları beş torbaya koyuyorlar, saklıyorlar böyle. Bir yıl onu yiyorlar, bir yıl böyle. Yerici zamanlar onu kesiyor, kaynağı atıyor, daha etkili et kurutmaya da teşvik ederdi, o günlerde, derler o günler bu şekilde fakat tabi İslam'daki anlamı başkuluyor burada eyyam ma'dat var eyyam ma'dudat veskülullah ayeti kerime geliyor o bilinen günler günlerde Allah'a zikredin meylam buyuruyor veskülullah'e geliyor da. Tekbiri getirmek, tebliğ getirmek. Arafe günü biliyorsunuz sabah namazdan başlıyor bu. Arafede sabah namazdan başlıyor. Bayram dönüşü iki namazında son buluyor. 23 vakit ediyor. Bu İmam-ı Me'inin göre. İki imam, Ebû Hüseyin İmam'ın göre öyle oluyor. Şah de aynı şekilde her günü sabah namazında teğre başlanıyor. Yalnız farz namazları Hanefi'de. farz namazların da ama. Sünnet yok böyle. Hatta Bayram namazı da vacip değil o bile. Sünnetle vacip değil o arada. Farz namazdan sonra teğb getirmek burada vacip oluyor günüş vakitte. Kimlere? Kim namaza mükellefse erkek, kadın, yolcu, zengin, fakir. Kim olsa olsun, kim ondan namaza mükellefse bunlara etmek de vacip oluyor. Teşrif günlerinde. Bu tabi her şeyin bir kökünü var. ilk başlangıcı var. Nasıl başlandı bu? hadi İbrahim Aleyhisselam'ın o ismi Aleyhisselam'ı kesmeye teşebbüs ettiği anda olan bir olay bu. İbrahim Aleyhisselam <gülüyor> U'l-Enbiyalardan deniyor bunlara. Fena, peygamber büyüklerinden U'l-Azim peygamber adamlar. Çok imtamları yani katım diyelim ne diyelim artık böyle dediğim de varmıyor da bir peygamber kayıp konuşmaya böylece yani imtihanlar çok büyük geçti imtahanları çok geçti neden Makamı büyük olduğu için büyük olduğu için Allah ciri Allah künleri sevdi mi Allah künler müsved verir mu Allah künleri sevdi ne verir müsved verir bir de ceza olarak verilir bir de Allah kudsi künler verir. Neden? Cennet öyle makam var ki cennette o sınırsız bir cennet öyle makam var ki cennette kul orayı ibadete çıkamıyor, yetişmiyor, yetmiyor. Yetersiz, yetersiz. Yetersiz. Sıçlama gerekiyor böyle. Hareket gerekiyor böyle. Büyük bir hareket gerekiyor makama çıkmak için. Bu da nasıl oluyor? Sabırla. Ve evlâ eder kullanın sabreder. Bu nedir? Bir sışçama böyle. Dünyada daha başta sışan böyle şey. Evliyan makamlarından böyle. Ele makamlarından böyle sışmaya başlar bunlardan. Bir i̇nsan tabii peygamber de olsa makamların sonu yok ki ve Allah katındaceği hale. İbrahim Aleyhisselam ilk imtihanı ateşe atılmak ile, ateş atılmak. Yaşı 18 yaşında. 18 yaşında genç. Yani Hayatının en tatlı zamanında böyle. Yaşı 18, mancinal kondu. Urfa'da. Gidelim görmüşlerdir. Ki direkturalıdır onu bile. Urfa'da mancinal kondu. Niye mancinal konular? Atış atamadılar ki askerler. Ya nasıl Hep et böyle. Çok büyük ateş dalıyor ateş. tamamen çıplak ana aydan doğama soyuldu. İki ayağı bağlandı, iki ayağı eşitlerine bağlandı. Oturdu oldu, atlayacak Nemrut da tak tahtı, oturuyor tahtında son teklif yapıldı. Da İbrahim eğer onların putlarını heykellerle seyrederse affedecekler. Eder mi edemez ki? Yani candan Allah da atı Cennetin daha tatlı Allah. Yani kim Allah'ın aşkına Allah'ı tatabilirse, tatabilirse, ne yaptın? cennetin cennetin ne alsın, hurri ne alsın ne Bu bir Allah demenin zevki aşkın muhabbeti, o muhabbet Allah getir hasta kullarını. Melekler tabii şaşkın melekler. Bakıyorlar bir İbrahim aleyhisselam hayllullah, Allah'ın dostu olan diyor. Dost olan, Allah'ın dostu olan herem aç atılacak. De melekler, huzura seci kapanlar, ne olur Allah'ım, izin ver, onu kurtaralım. İzin ver bize. Ne buydu Mevla? Meleklerim, onun benden başı yok ki Rabbi. Onun benim Rabbi yok. Kimse onu göre meyletmez. O bir Allah der, Aşkı bilmez o öyle şey. Yalvardım ey Allah'ım izin vermeyeceğim herhalde Allah'ım. Bir bakalım. Gidin bakalım. Bir melek geldi. Ya İbrahim ne olur izin ver seni kurtarayım. Allah böyle izni verirse kurtarır Kimsin Kimse sen? Rüzgara bakan melek benim. Bir anla bir fırtına katılıp koparayım. Hurtun yapayım burada. Atışta zaten burada. Sen işine bak. İkinci melek geldi. Sen kimsin? Yağmurdan bakan melek benim. benim. Bütün bu duruma şevk edeyim. Bir anda hem burasını göl yapayım. İşte böylece. En son Cebrah Aleyhisselam. Ağlıyor Cebrah Aleyhisselam. Allah bana izin verin. Allah'ım bize ver. Dayanamayacağım diyor. İbrahim Asyaplamasına. Git bizden de bakalım. Cebrah Aleyhisselam geldi. Sonra şöyle ibadet var böylece. Dedik, ya İbrahim, ele ki hacetün. İbrahim ne olur? Bana beni ben de yardım işte. İçim var mı? Fekare, emma ele kela. Hayesine bir işim yok böyle. Fesel rabbeke. O Rab'binin işte. Fekare, hasbi min suali, alebi hali. Allah benim halimi biliyor. Görüyor, yeter. Ben yani böyleyim demeye gerek yok. Ki be, bak, bak. Allah benim halimi görüyor, biliyor. Oranın bilmesi yeter. Yeter bu yönde. Şimdi bir de kendimize bakalım. Ben bugün bu konu ben kendi kendime çok bir duygandım. Bir de kendime bakmış dedim şöyle. Mesela günümüzde insanlar hele hanımlar bir haceti vardır, hastası vardır, evlenecektir, kızı vardır, oğlu vardır, şu neyse böyle bir şey vardır filan türbeye git, filan türbeye git, buraya adak yap, şuraya yap, buraya, şuraya yap. O türbe ne yaptı, ne karıştı seni alcı haramına? Sen hasta ne karşıtı hastalığına? Ne karıştı? La makamı var. La şerekele. Onun şerekeli yok. Makamı devrit bu işte. La şerekele. Büyük onun. Onun orta dengi yok. Kimse karışamaz kimse karışamaz. Yani bizler oraya koş, buraya koş, ona yalvar, buna yalvar, şöyle yap, böyle yap. Bak İbrahim Aleyhisselam ayağına geliyor. Cebrail Aleyhisselam, en büyük melek, gelirse Urfe'yi altı eder. Kaldırır böyle. Tatlının bir kanadını, Urfe'yi altı böyle. Kaldırır. Ya İbrahim, ne olur ben yardım edeyim. E melekele, hayır. Allah yalvar o halde o zaman, Dayanamıyor. O alem bir görüyor. Gerek yok. Ama Rabbim ne yaptı? Beylem bundan tabi razı oldu. İbrahim Aleyhisselam'ın imtihanı kazandı. Yani Allah'tan başka hiçbir şey meyletmedi böyle Ateşi alevi görüyor. Sıcaklığı yüzüne vuruyor. Bedene sıcaklığı vuruyor. Ateşi yanmak, Allah'ın razı mı daha tatlı geliyor. Yani ateşte yansın. Ne ki Allah de yansın. O anlamda meyletmesin yani tevhid ayrılmasın. Bir elen mühimminin ortamından. Nerekin adam manşe geldi ya. Ateşe gidiyor. Elham buyuruyor. Ya naru. Bir ateş. Künü berden. Mesela İbrahim. Künü berden soğuk ol. Ve selamen. Ama bu zübide ışıtmam ama. Selametli bak. Kime? Allah İbrahim. Su İbrahim'e. Size ben İbrahim'e veririm. Ona. Başka eşi yak. Isının devam ettiği böyle ona böyle şey. E ateşin bir ısısı var, hararetli var böyle. Allah ona onu vermiş. Bu böyle. Biber insanı yakıyor bazı. Acı biber var. O onu acılı veren kim? Böyle. Bal tatlı yolunu. Tabi veren kim bana bu şey? Böyle? Rengi kokuyu veren kim? Yaradan kim? O özellikle veren kim böyle Hepsi, benim kontrol olmadı hep bende. Benim böyle buyurdu, kazanayım bana tabi. Fakat, yımbıltamada bitmiyor ama, bitmiyor. Sonra hicret, göç oradan ettiği bir amir aleyhisselam. Yani doğu yerden, böyle işi icabı değil de, böyle bir sürgün <gülüyor> şeklinde oradan çıktı, Haran'a gitti, Suriye geçti oradan, Mısır'a geçti, Oradan döndü, Hilis'e gitti, El Halil kasabasına gitti, El Halil kasabası var orada, El Halil kasabası oraya gitti. Mezarı orda. Şu anda istanların değişti ama kurtuldu inşallah. inşallah. 61'e gittim o zaman uzun hayatı orasıda, gittim o ziyaret o zamanlar. Tabii hep bu yereki böyle bu yoldaki bu farklı yönler. İbrahim Aleyhisselam öyle değil aslında. Böyle. İlahi yönlendirme abi, böyle bak. İşte, Harunah diyecek. Harunah kutsal bir yer muhtemelen Harunah böyle. Suriye'ye geçecek. Mısır'a gidecek. Aslında Hacer orada oldu işte, böyle. Cahil oldu böyle. Tabii konu gitmeyem fazla. Şirist'e gitti. İbrahim Aleyhisselam şimdi Helali kasabasında i Kasabası'nda çöl gibi oraları böyle ama. İnsan var yok işte. Oraya geldi işte ıssız, sessiz bir yere böylece gönderen geldi ki bir evladı olsa da yavrusu olsa da onu sevse hanım var da hastaları grupadan beraber geldiler ama bir de çocuk sevişli gönlüne gel çocuk yani çocuk önünde onu kucağına alsa tut yürürse onu okşasa, ona konuşsa onu sevse işte gönlü geldi böylece evladan istedi Allah bana salih elatlar, seyredenler. Allah verdi ama istediği için imtihanı ağır olmakla. Eğer Mevla'mız kula istemeden bir şey verirse imtihanı olmaz olmaz lazım Kul illa isterse, isterse velan verir, diyerse velan verir. ağır olmuş efendim. Eğer verdi ona galiba çok ama sevimli mi da o kadar nur. Tabi o da peygamber olacak. Doğuştan peygamber zaten ezelden ruh aliminde. O kadar o da sevimli. Fakat ne oldu mu selamlar? İbrahim Resulü'nden sevmeyi Allah emir verdi şimdi. Ya İbrahim İsmail'i al. Hacer'i al. Hacer'den doğdu. Onu al. Onları uzak bir yere şöyle bir bırak onları. Elam karda. Emir bu şekilde. Aldonları şehir listinden Mekke'ye kabilin bulunduğu yere. O anda kabil yoktu ama Noutofanda gök aldırmıştı betül mağmur. O zaman kabilin bulunduğu yere boş. Yalnız kabilin bulunduğu yüksek tepeydi böyle, yüksekti böyle. Temeli vardı böyle. Evet ama Mekke'de şehir yok Mekke'de böyle. Su yok Mekke'ye mükerrem olduğu yerde. Isısı bir çöl. Sormaya da kuş da olmuyor böyle. Kuş sesi yok böyle. İnsan olmadığı gibi. Aldı bunları getirdi tabi. Kâbe'nin bu yer bıraktı Tabi gelmeyeceğim bu konuya fazla bunlara girmeyeceğim. Tabi hep bunlar kadilerin vakti gelince uygulamaları. Mekke'de şey kurulacak. Oraya Kâbe yapılacak. Son pek gelecek. Orada İslam'ın merkezi olacak. Kıblesi Kâbe olacak olacak bunlar kardeşler. Şey. Fakat tabi ben onları bilir mi o anda o anda imtihanda ama ona layık o. İmzal übilecek. Getirip bırak tabi onları Sonra en bir imtihanı olduğu oldu İbrahim Aleyhisselam'ın olduğunu kesmek, kesmek. Bir baba hem de kendi eliyle. Ne zaman? İsa Aleyhisselam yürümeye başladı. babasının böyle artık koşup oynama başladı böylece. Yani en tatlı bir zamanında. <gülüyor> gayrete geldi böyle. İnanırsam sende biri geliyor. Ziyat ediyor. böyle buyurdu ona en sevdiğini bana kurban et. En sevdiğini bana kurban et. Rüyasında. Vahiy bazı rüya ediyor peygamberlere. O da vahiydaların gibi. Gerçek yadır. Ondan içine karşılmazlar bence. Uyandı, düşündüğü en çok sevdiğine develeri vardı. Hepsini kesti. En çok onu sevimleri kesti. Herkesi akşam olmadı İbrahim. En sevdiğini etmediği kurban. Sürleri vardı. Koyunları vardı. Yok. fa yok böylece. Elan en sevdiğin İsmail'si İsmail. En çok onu seviyor. Onu kurbanızı Filistin geldi Mekke'ye, Mekke'ye Mekke tabi. hazır Hacer'e, Hacer, Hacer, İsmail'e hazırla, bir aşağıya bir doğaçlarımla beraber. Bir ipler, bir ipçak alayım da, dönüşte biraz çalışıp getiririm, kesip eve. Ona tabi söylemedi. İsmail'e Siyam aldı. O da babasını yılda bir defa görüyor. Baba hasreti. Kendisinden var. O kadar İsmail ki babası geldi. Babası haber bir yere gidecek, gezmeye gidecek babası haber gidecek. O kadar sevinçli annesi. Kula, Turg şeyinde böyle. Turg işte şimdi daha gidiyorlar Mina'ya doğruyor, Mina'ya gidiyor daha Mina gidiyor. böyle. Allah'ın yoluna. İbrahim'e de şimdi nasıl söylesin ona? Söylemek istiyor. Beni yatırmamıştı bir yere. Söyledi. Ya İsmail evladım Allah, bunu alıyor. Allah bana emir vereceği rica Senin Allah bana kurban diliyor. Ne dersin? Maada tera geliyor. Görüş ne dersin? Ya ebedif al ma tümer. Ya ebedif al ma tümer. Baba mumuz hemen ya bak. İf ma tümer. Hemen ya baba. baba Tabi teslim oldu. Binaya gittiler şimdi orada. O kurban kestiğimi, orada kurban kesiliyor işte. Orada. Şimdi kesecek ilk İsmail Aleyhisselam çocuk da babamın Baba, <gülüyor> elim ayağım sen benim bağla da ben cancısıyla tepinirim de, elim ayağım tepinirken farkına sana vurmuş olabilirim. Babama asıl yok, ölmek istemiyorum baba. Elim ayağım bağla da sahibi zararın olmasın tabi elini ayağını bağlı, bağladı, bağladı. Baba dedi yüzüme bakma keserken. Belki işte bir evlat şafhı gelir de şey işte de bölecek. İsmail Aslan tabi gözü yaştan böyle. İstemi göstermek ama gözü yaşta bir evlat. Elini kesecek böyle. Yani bir sığır almadan da kes o da böyle. Yani bütün seyretlerime razı. Herkes razı tabi. E kendi eliyle kesmek yani. İmtihana bakın böyle. Yani gerçekten akıl aşam imtihan böyle kesik. Ama Allah teslimiye bakın böyle şey. Yüce yavru Allah teslim oluyor. Felma eslema bana bakın. Felma eslema. İkisi teslim olan böyle. Ve burada canlı teslim evladımıza böyle. teslim oluyor. Da bu çay bir çekerken Allah burada Cevherül Aleyhisselam'a. Burada merhem ona ya Cebrael cennete git orada Habilim koşuyor Habil koşarmış ya Adam Asya oğlu etmişti o koş kaldırıldı kabır kaldırıldı, kaldırıldı cennete götürüldü bak hikmete bakmadın hemenler bak neden bak böylece koşu al İbrahim'e götür bir sonra ben onu konuk kubbesini kestim böyle şey koşu aldı cennetten her cennet gökterinin üzerinde. Yedika gökler var. Madde ale'min üzerinde yani böyle. Üzerinde. Kim bilir kaç yüz milyar ışık yılı. Kaç yüz milyar ışık yılı. Hakkılara sığmaz yani böyle. Oradan Koç aldı. Tam birinci samada, birinci samada orada bunları gördü. Biri gözü yaşlı baba. İbrahim Aleyhisselam gözü yaşlı baba. Elinde bıçak, elinde bıçak. Öbürü de boynu uzatmış. Babası rahat kestin derde. Bakma, şu teslim bakım. Yani kim bunu yapabilir? Biz neredeyiz? Ona nerede? Yani cennet onlara helal olsun. Derdi. Neredeydi orada? Udadım şeyini. Cebrais'ten melekken o bile heyecanlandı, duygulandı heye, böyle şey. Ne yaptı oradan? Tek bir alıştı böyle. Allah-u Ekber, Allah-u böylece. Allah ne büyüklü Allah azametin? Ne oluyor Rabbim? Taçip hele. Ne oluyor herkese böylece? Bir samada yıldızların arasında oradan İbrahim Aleyhisselam'ın duydu. Duydu, baktı. Cebrail Gönüllü'ne koşa geliyor böylece. İbrahim Aleyhisselam La illallahü allahu ekber dedi o da. İbrahim sonucu bu şekilde. La illallahü allahu ekber dedi o da böyle. Ağzıma ilahi yoktur. Ne biz Allah'ım. İsmail Aleyhisselam bunu duydu. O da şunu dedi. Allah ve illallahü allahu ekber Yani nebi bir hal. Nebi imtihan. Böyle. Nasıl bir hal oluyor böylece. Yani akıl aşamışlar şey böyle. Yerlerken koşa getirdi. Tabii İsmail Aleyhisselam'ı hemen kaldırdılar. Bir gün çözdüler. Baba oğul birine sarıldı bunda baba oğul. Yani tabii ne de olsa biri de can tabii, tatlı gelene tabii babasına sarıldı. Alıştılar, hemen secde kapandılar. Yani i̇şte oradan beri tekbir devam ediyor. Bunda dört tekbir var Allah'a ki der. İkisi başında İkisi sonuna doğru geliyor böylece. Artı da tevhid, sonra hamd. allah Ekber, allah Ekber. La ilahe illallahü, allah Ekber. allah Ekber, billahi'l-hamd-ı, sonu dal de O Orada hamd diyorlar, te, anlam bozulur. billahil hamd sonu da. De, de. da hamd diyorlar, de. allah Ekber, allah Ekber, iki tek gir böylece. Yani neymişsin Allah'ım? Ni müş Allah'ın içinde şale. Ni müş Allah'ın biledi. Şey büyük olanı. Sina bak ilah yoktur. ŞAllah'ın büyüksin. Sonra da Allahu ekber. Velillah elhamd. Hamd, hamd övgü hepsi Allah'ın mahzun hakkıdır. Dilecem. Tesmiyet. İşte her Kurban Bayramı'nda Arefe günü. Arefe günü bu tekbirin ham savrazdan başlıyor. Dönecek günde iki namazında son buluyor. Farz namazlarında oluyor. Şah-ı mezhebinde buna ilave ediliyor daha buna ilave ediliyor. şah üç tekbir baştan Allah-u üç defa getiriliyor. biraz de sonunda Allah-u Hakk'e kebiran, kestiren, yüklüden ve asılıyle diye ilave ediliyor Şah-ı mezhebinde. Gelelim inşallah şu tekbirlere namazda intikal tekbirde, intikal. intikal bir yerden bir yere geçmedi. Değişim anlamına geliyor. Farzdan, diğer fazla geçişte her farz geçişinde tekbir alınıyor. Bu da sünnettir böyle. Bir tekbir aldık, farz. Yurtta tekbiri, farz böyle. Kıyam bitti. Zahmet süre bitti. Rükü geçeceğiz. Kıyam farz ayrılıyor böyle. Rükü de farz. Ne oluyor? Bir farzdan bir fazla geçiş geçiliyor bu tekbirle kişi bakıyor, tekbirle. Allah'a etmer, bu öyle bir şey. Buradan tekbir olmasa, burada kul ne yaptığının farkına olamaz böyle. Yani, bir bir Allah'a şükür, Allah'ın büyüktüğünde eğilme. Allah'ın katında. Kul kendine böyle, vahde denici böyle, tevi denici böyle, kul ne yapıyor kendisine bu Kıyam bitti, katip bitti. Tabi yapanlarla yapıyor muhtemelenler. İşte Tabi beceremiyoruz ama böyle yapanlarla yapıyor böyle şey. O namazı miras namazı. Miras namazı. O, namazı, o namazın tadını ala ala böylece. O zevki ala ala böylece. Mekke mükemmelde bir sabekrem ekrem asacaklardı müşrikler. Esri aldılar bunu bir yerden. Öyle alındı böylece. Epey gibi bağlı kaldı, el ayaklı, demirde bağlı kaldı. Bedir savaşlarının babaları öldürmüştü bu yani. Ondan dolayı bunu asacak karşıyım var. Sahabe-i Kiram. Radim Hazretleri. Bunu sabaha karşı Mekke'nin dışına çıkartıyorlar. Sehpa kurdular, uçayak şey, sehpa kurdular, asacaklar. Toplamda hepsi böyle, kadın erkeğe. silmişler amaçlı böyle. İntikam almak hırsları şeytan gibi. O şeyle. Bunu eline bağladılar. Aslaklar bunu. Buna son bir isteğe bağımlar sordular. Dedi ki şey bir baktı şöyle Doğrufkan'da bir baktı dedi ki sabahın azı vakti gelmiş. İzlemezsen dedi iki kat sabahın fazlasını kılayım dedi böyle şey Ona bir dedi ki kıl dediler. İzlemezler mi şiddetler de. Elini çözdüler. Hem adam yaptı. Bu samazın farzdan durdu, iki farzdan durdu. Bir namazı durdu. Tabi tekrar aldı. Allahu Ekber deyince unuttu kendisi onda, unuttu. Artık unuttu, sehpayı unuttu, hepsi Allah'ın büyük karşısında eri de bitti böyle şey. Allah deyince böyle. Tabi başkınca kuraata başlayınca, ayetken başlayınca her kelimesinin böyle tekrar, anlamını bilerek böyle o sırda açtıracak kenesine, öyle daldı ki konak kelim, daldı ki konak kelim, daldı daldı konak kelim uzuyor. Bir an bahadırda hani bir gürültü var, gürültü var konuşuyorlar, onlar işte kene konuşuyorlar. Öyle koldu işim, uzatıyorum namaz mı açtı bilmiyorum, ki var kalben Allahım, Allahım diye, Allahım Biliyorsun Allahım dayamadım namaza. İbada dayamadı Allah biliriz Allahım ama müşrikler ölüm korkusuyla böyle abi demesler dedi ama kısa iş dedi kısa iş namaz muhterem böyle Şimdi bunu asacaklar ben bir icam var dedim yüzük klibe geçsinler böyle asarken böyle şey. Onun inadına teşvin şey bildiler böyle adamlar. aslar asarken de hemen daha yüzük klibe döndü böylece. Aslı mı boş çıktı? Aslı oraya şeyiye benzer bunu böyle. Öyle kaldı o dönem böylece. Öyle kaldı. İşte ya yani namaz böyle bir hazine. Hazine böyle. Tabi anahtara oraya girenlere ne muhtemeler tabi. Demek ki her farzdan derine geçişte tepki oluyor böyle. Kıyam bitti. Allahu Ekber ülkedir böylece. Allah'ın bir kısmı işte ona bir azim böyle. azameti meylamın kalkılıyor. Yani secdeye varılıyor secdeye varılıyor, rükû, secde bunlar için farz bunun için. Gelin ağabey, tekbir göre. allah Ekber, seyreden kalkıyor, şeye kalkıyor devamlı tekbir muhtemelen. Böyle. Ediliyor. Günde, 40 ekiyet namaz var. Farz, sünnetini, vahciye beraber böyle şey. 200 küsur tekbir var bunun bakın. 200 aşağıdan tekbir alınıyor böyle. 17 tekbir, ondan farz, başkanım, onun dışında böyle şey. Yani namazıların kimse günde, İki aşan tekbir alıyor burada. Şey. Namaza böyle. Her şeyde Allah-u Ekber, Allah-u Ekber, Allah-u Ekber tekbir alıyor burada. Şey. Yani bu tekbirleri inşallah namazda daha bir iş yapalım inşallah. Teala. Bir de ezanda var. Tekbir, sünnet. Ezan. Ezan'da o da tekbile başlıyor. Namaz tekbile başlıyor. Tekbir bir başlıyor. Ezan da o tekbire başlıyor. Tekbire başlıyor ezanda. Nasıl başlıyor? Allahu ekber, Allahu ekber. Başlıyor bakın ezan da Yani tekbirin bakın diğeri böylece. Namaz dinin direği. Ezan da İslam'ın şiar, alameti. Yani simgesi İslam verecek. İslam verecek. Bakın namaz ve ezan tekbire başlıyor. Allah'a koyu başlıyor verecek. İnsanlara sabah olmasına uyku gafletindeyken günün ze insana işi dolmuşken Erzanma okunuyor nasıl başlıyor Allahu ekber hemen ne koparıyor. Uyanıp da Allahu ekber en büyük Allah böyle. İşim var, gücüm var evet. hepsi var ama Allahu ekber ama ya. Vallahi büyük. Vallahi egemenlik hakkı onda Büyük onun her şeyi lazım verecek. Allahu ekber bak nasıl uyarı veriyor. Hemen hayal-i sahne ezan. Namaza gelin yok böyle şey. Namaza gelin, sen gelirim ama işte işin var. Önce tekbir almak, önce uyarı, hatırlatma böyle. Allah tek, büyüktüğünü hatırlatma, önce koy böyle. Allah-u Ekber! Dert hem, dersin bir şey yapmıyor. Dertler böyle, böyle, böyle. Ki oradaki şey ardiyan duyan vardır, işi, sesli işi vardır, gürültü işi vardır, şu bu vardır, Demek ki dört defa bir bak, tekrar dört defa böyle. Başında, iki de sonda var böyle. Altı tekbir var böyle. Günde beşte okunuyor. Otuz tane tekbir alınıyor böyle. Ezanı da alınıyor. Tekbir alınıyor. Tekbir alınıyor. Kâhmet. O da tekbir başlıyor kâhmetten böyle. Farza kalkılacak. Farza kalkılacak. Nasıl kalkıyor farza? Kâhmet. O da ezan böyle. Ne farkı var? Kad-ı Kâhmet-i var böyle. Kad-ı Kâhmet-i Salah. Namaz başladı, namazı başlayan farkı verecek. Hanefi'de bunda iki kelime fazla. Kad-ı kâhmet böyle. Tekbirden dört tane böyle. Diğer mesleklerde iki tekbir var ezanın kametin başında diye tekbirlerde. Diğer tekbir kamet o şekilde. Tabi bunda da adı şir ve var bu şekilde. Demek ki namaz tekbire giriliyor. Ezan tekbirle baş allah Ekber diye bir uyarı yapıyor böylece. Yani bir mali bomba patlıyor böyle. İnsanı uyarıyor böyle. Bu insanları. E, tabi ne yazık uyanmayanlar ne yazık uyanmayanlar. Duymayanlara böyle. Duymayanlara Allah korusun. Peki onlar namaz lazım de değil mi onlara? Onlar farz değil mi? Farz ama muhtemelenler ne zaman onlara anlayacaklar bunu? Mustallağa gelince, Mustallağa gelince, ne kadar ezan insan duymasa da, namaz kılmasa da, abdest sadece günüm geçse de, hatta bize karşı olsa da, sonra ne oluyor? Eğer Müslüman diye Türkiye'de yaşadığı için, birlik yaşadığı için, o da sonra ne taş, getiriyor? Mustallağa. Ne demisti canımda taş, bu sadece taş değil. diye. Erkekler genelde havlu konuyor. Erkek beli mu havlu konuyor böyle. Ne de havlu ne de havlu? Abdiz almanın işareti bu böyle. Bu abdiz alırdı, havlu sinirdi. erkeklere, simge bu havlu Kanlara Kadınlara konuyor böyle. Başı da konuyor kadınlara. Yani kadına simgesi başörtüsü. Ama ne oluyor günümüzde? Bir başka erken kadın da o da geliyor oraya. Tabi onun da başörtüsü var. Ne abi yapıştı işte orada böyle bir O namaz kılmayanlar, camiye gelmeyenler, efendim işte çadırı taşlar, şimdi bunun taşları ne yapıyor? Böyle. İdeoloji, rejimli olsa olsun böylece, Allah'a ver ya, Allah büyük, her şey, şey üstünü veren böyle. ver ya. Onun kudreti ve her şey üzerinde, onun kanunu yürürürte, en azından ne yap diye, herkes böyle gelir Herkes böyle gelir. O tabutu görünce korkanlar, ama ölümden bahsetme diyenler ya ölümden bahsede korkuyorum diyenler ona da ölüyor, onu böyle, onu da kefine giyiyorlar, kefine giyiyorlar. Peki farkında mı o oh, nasıl de, nasıl farkında? nasıl farkında böyle şey, ya? nasıl farkında böyle şey? Hele o kefeni giyiyor, kefeye giyiyor var ya böyle, aynı hepsini görüyor böyle, yıkanın görüyor su görüyor, yardım edeni görüyor böyle, konuşuyor hepsini duyuyor hepsini görüyor o kefene sarılırken kefene sarılırken o kadar korkunç hal gelirken böyle pişmanlık böyle pişmanlık içerisinde ona kefen o zaman çok korkunç görünüyor kendisine böyle ama iyi insansa ona kefen ana kucağı gibi oluyor böyle o ona hoşuna gidiyor böyle, böyle yani sarın beni sarın Sonunda ne oldu? Sonunda tabuta bindiriyor ya. Tabut. Tabuta bindiriyor ya. Ve tabii musallaya getiriyor ya. Ey gel bakayım sen buraya bir gel bakayım buraya. ya bakayım sen buraya bir. Ama sana gel bakalım buraya. Orada medara giderken başlılama başlıyor. Ey ne teyze bunu bir nereye götürürsünüz? Beni götürmeyin. Beni götürmeyin. Nasıl götürürmesinler ki? Hele günümüzde, hele günümüzde hastanede ölüyor kişi. Evetmiş işte orada iyi kalsın, orada orada kalsa evetmiş de. Ya orada muhtemel kalsın bak. Getir bir haş evine, getir bir haş evine dümdüz bak böyle. Evinde yatsın ben. Çok işi hastanınla hiç de görüyor bu. <gülüyor> Evinde yaslım böyle. Yani çok acı o tetkiler. Yani günümüzde çok işi ben korkarım. Babasından korkuyor, kanın korusdan korkuyor, korus hanımdan korkuyor, kızdan korkuyor. Evet işte hastanede mortal kalsın o da kalsın gece taba gidersin der. Tabi etmeler. Gece gelmez yine böylece. Fakatin geldin ve evine geldin. Geldin Allah'dan. Çoğu için baştan geldin ona dua ediniz, okunuz ona. O Allah ya varım inşallah mı bu şekilde. Onlar o da dostunuz sonunda mı görsün bu. Yatsıyor yine bir kendi evinde. Yine tekbir bitmiyor kendiler. Yani Müslümanın günlük hayatı tecdile geçe bakın. Daha ne var bundan başka? Namazdan sonra 30 defa tevhid 30 defa da. Daha da var da bir tebliği konulmuş. Her namazdan sonra 30 defa. Şimdi 90 kilo oluyor. Bir uzun tevhid vardı. 33 defa kul ne yapıyor? Allahu ekber. Allahu ekber. Allah ekber. var. 33 defa böylece. 165 tebbi oluşturduğunu böylece. Tebbi getiriliyor. Bir de bunun dışında yolculukta yolculukta yolcu çıktı zamanlar araba yolunda nasıl olsun böylece tebbi getirmek o zaman müstah muhtemelen yukarı çıkınca böylece. Allah'a haber demek müstahı böylece. Böyle. He uçak yükselince uçakı böylece. çıkınca orada tegir Allah ekber, Allah ekber. Bir de yangına karşı tek bir yangına karşı, adı şerf al mutemler, yangını çabuk söler, tekbir etmeyecek. şey. ok ev olsun, orman yangını olsun, bunu görenlerin burada tekbir etmeye gidiyor, tekbir etmeye gidiyor. Allah ekber, Allah ekber, Allah ekber diye tekrar etmeye gidiyor burada, o tekbiyle yangına çabuk söler. Bir de hayvan keserken de önce Bismillah. Yani bu kadar bak. Alkına allah Ekber. Yani Hüsnüman'ın günlük yaşamı hep tek bir deryasının denisinde böyle. Yüzü insan böyle. Namaza girişte böyle, tevkitesi böyle her tarafa tekbir, tekbir, tekbir bu şekilde böylece. Tekbir, tekbir. Bir tekbirin sevabı yer göğü kaplıyor, kaplıyor gibi Bir tekbirin sevabı böyle bir oradan kaplıyor böyle. Bir düş şabu tekbirin şabu var. Mahşer yerinde sıra bir zanın tartıya gelince ne olacak? Tekbirin her biri bir zan bu teemmürler. Tabii faş tekbirin şabu çok daha büyük. Diyelim Benim kimisi Ardağ, Ebriden bir ufak tepe. Böylece kul mesela beş namazı kılmış, bir tekbir almış beş vakittele, birimşi almış. Allah'a almış, Allah'a almış böylece. şey. Her tekbirin hesabı konuyor böyle. Her tekbirin hesabı konuyor, konuyor. Kul bakıyor, oh tabi ne yapayım? Kul yaklaşık oh, sevmiştir ben oldum. Namaza tekbir, namaz dışında tekbir, namazın sonra tespihata tekbirlere böylece. Hayat tekbile geçiyor. Tekbir geçiyor. Bir de bayramları tekrar, bayramlarda. Namaza giderken de tekbir, tekbir almak yolda. Hatta Şafi mezhebine göre hep sesle gerekiyor. Evde, yolda, çarşda sesle gerekiyor Şafi mezhebine. allah Ekber Yani bir bayramı tekbirli süslemek bayramı. Tekbirli. allah Ekber, allah Ekber diye. Ne anlamına geliyor? Gafil olmayalım. Yani bayram diye boş vermeyelim. Deye göre geliyor. Tekbiri hatırlatmak. Hanefi'de Kuvanı gereken tekbirle gelmeye gerekiyor. sesli olarak Ramazan'da daha olarak gelmeye gerekiyor. Bir de hatırlama gerekiyor gömbarımı da hacların durumunu da gerekir. Bilhassa Arafa günü Arafa günü arp çıkmaları hacın merkezi orası böyle. Soldan sağ peygamberler ben hacı Hayır, el aç arafa buyurdu. Hac arafa aburdu, arafa. Hacin ciğeri ölü, arafa da bulunmak gerekiyor. Hmm. Az o perşembe inşallah bu yıl arafa günü oluyor orda. Cuma bayramı oluyor az oteş almadı önder. Yani perşembe günü inşallah arafa da olsun orada. onlar berber olsun. Orada kimler var orada? Ne kadar evliyevarsa yerinde hepsi orada. Kim bedenen, kim ruhan. Nakıl evliya varsa, yeriz, nakıl evliya varsa, hepsi orada böyle. Bedenen ruhan böyle. Kutba aslan, kutba aslan orada böyle. Peygamber'in ruhani orada. Böyle bir toplum. Tabi o toplumda neyse aşıklar var, sadıklar var, zahvetler var, tekvallah var. Şey, Allah diye yalanlar var böylece. Tabi bir şey, keyfi yapanlar vardı da. Ama Allah dostları var mı? O her barın inşallah böyle arafı günü, arafı günü, kuru atama gerekiyor orasına da, atama gerekiyor orasına da, onda böyle omakı geliyor, onun duasına ortak olmak gerekiyor. Böyle <Gülüyor> inşallah barın her bir sahri baraketsin, yani <Gülüyor> falat <Gülüyor> ya.